Vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a limâ a'tayte ve la mu'tiye limâ mena'te ve la yanfâ zul ceddi, ceddi Tek olan Allah'tan başka gerçek hiçbir ilah yoktur.